Merhabalar ben Emre. Yeni bir hafta, yeni bir pazartesi, yeni bir söz programı ile birlikteyiz. Bugün yanımda Gülce var. Merhaba. Bugün, e, e, bugünkü konumuz e, okullarda e, verilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin e, içeriği ile ilgili olacak. Geçen hafta da e, bu konuyla ilgili bir programımız olmuştu. O zaman kamptaydık. E, şimdi de e, daha kapsamlı bir Araştırma yapıp ve konuğumuzla e, tekrar programı çekme gereği duyduk. E, bugünkü konuğumuz eğitim reformu girişiminden Işık Düzün. Öncelikle Merhaba. hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk, teşekkürler. E, konuya girmeden önce biraz sizi tanıalım isterseniz eğitim reformu girişiminde ne iş yaparsınız falan. Tabii ki. E, ben e, yaklaşık 7,5 yıldır eğitim reformu girişiminde çalışıyorum. Savunum ve eğitim programları koordinatörüyüm. Eğitim reformu girişimini çok kısaca tanıtmam gerekirse bizim amacımız Türkiye'deki eğitim politikalarının iyileşmesi. Bunda tabii ki çocuk hakları temelli ve odaklı biçimde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Araştırma bulgularımızdan hareketle politika önerileri geliştiriyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere karar alıcıları bu politika önerilerinin yaşama geçmesi için ikna etmeye çalışıyoruz. <Gülüyor> evet aslında şimdi bu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu ve işte bu bunun hakkında aslında uzun bir süredir işte bir tartışma var yani zorunlu olsun mu olmasın mı diye. işte de en son bu Avrupa insan hakları maiyisi de bir itirazda bulunmuştu. Evet evet bir itirazda bulundu. İsterseniz ondan başlayalım. Siz ne düşünüyorsunuz aslında? Nasıl? Ben kısaca bu yeni karardan bahsedeyim isterseniz. Hatta yeni karara gelmeden önce 2007'de de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benzer bir karar vermişti. Onu bir önce hatırlayabiliriz. Orada da bir Alevi aile başvuruda bulunmuştu. Bu dersin çocukları tarafından alınmasını istemiyorlardı. Çünkü bu dersin sadece Sünni İslam'a dayalı olduğunu, çoğulcu bir ders olmadığını savunuyorlardı. Mahkeme bu konuda başvurucu aileyi Hasan ve Eylem Zengin'i e, haklı buldu. Ve Türkiye'ye şunu söyledi. Bu dersin içeriği e, nesnel değil. Yani taraflı bir yaklaşımı var. E, bu ders çoğulcu değil. Tüm dinlere eşit mesafede yaklaşmıyor ve eşit e, oranda yer vermiyor. Yani daha çok İslam'ın sünni e, hani, e, inancını e, öne çıkarıyor. Bu açıdan diğer dinlere de bakıyor dolayısıyla hem yeterince aleviliğe yer vermiyor yeterince diğer dinlere yer vermiyor bu açıdan bir sorun var bu derste diyordu eğer e, ve insan hakları standartlarına baktığımızda da böyle bir dersin devlet okullarında zorunlu olarak okutulması mümkün değil bu çünkü hem çocuğun inanç ve din özgürlüğüne karşı hem de ailenin çocuğu kendi e, dini kanaatlerine göre yönlendirme e, sorumluluğuna da karşı Dolayısıyla mahkeme dedi ki eğer böyle bir ders varlığını sürdürecekse ya bu dersin içeriğini değiştirin ya da herkese muafiyet hakkı tanınsın. Ve bu muafiyet mekanizması yani bir çocuk derse girmek istemiyorsa inancını açıklamak zorunda bırakılmasın. Özetle buydu. Türkiye bu süreçte dedi ki ben bu karardan sonra zaten bu dersin öğretim programını değiştirdim. Bu ders artık o karara konu olan programa sahip değil. Dolayısıyla benim bu dersin zorunluluğunu kaldırmama gerek kalmadı. Muafiyet mekanizması tanımama gerek kalmadı dedi ve Türkiye kararı uygulamadı. Ama şimdi görüyoruz ki 7 yıl sonra çok benzer bir karar çıktı. Hı -hı. Yine mahkeme bu dersle ilgili yapısal bir sorun olduğunu söylüyor. Bu dersin e, sünni İslam temelinde ele alındığını söylüyor. Dolayısıyla bu inanca sahip olmayan bireylerin... ...bu dersten muaf olması gerektiğini söyledi Türkiye. Ya ama aslında olması gereken her dinin ve mezhebin eşit ölçüde eşit, evet. çocuklara hani anlatılması. Ki yani, din kitaplarına baktığımızda böyle bir şey görmüyoruz. Ya din kitabında olsa da genellikle hocaların ders işleyiş şekliyle olduğu için... E, ...mesela bir hoca sadece Müslümanla özen gösterir anlatmak için onu destekler öyle söyleyeyim. Yani. Diğer hoca da diğer dinlerden az da olsa bahsetse de yine aslında... Hani Müslümanlık daha çok bahsetilen. Yani tabii ki de yani vardır. objektiflik aslında devreye giriyor. Yani bir bu sadece din için de değil. Yani bir tarih öğretmeni de bir savaşı anlatırken e, objektif olmayıp yani taraflı anlatırsa öğrenci onu farklı anlar ama e, objektif anlattığı zaman e, öğrenci başka açıdan da bakabilir. Yani burada din dersinde de e, öğretmen yani bir tarafı Kötüleyerek bir tarafı iyi tutmaya çalışıyorsa burada sorun vardır zaten hani itiraz edilebilir hani burada. Çok haklısınız bu öğretmenlere yaptığınız vurgu gerçekten çok altının önemli çizilmesi gerekiyor. Çünkü bu dersin programını siz ne kadar iyileştirirseniz iyileştirin ders kitaplarından bütün sorunlu ifadeleri ayrımcılık içeren ifadeleri ne kadar ayıklarsanız ayıklayın sınıf içinde bu işini öğretmene düşüyor. Ee, öğretmenlerle ilgili bu konuda yapılmış mesela 2009 yılında bir araştırma vardı bu din kültürü ve ahlak bilgisi dersini veren öğretmenlerle orada da şunu görüyorduk öğretmenler çoğulcu bir yaklaşımdansa aslında dışlayıcı bir yaklaşımı önemli bir bölümü benimsiyordu ee, bunun yanı sıra mesela öğretmenlerin önemli bir bölümünün İslam dışındaki dinlerin öğretilmesi konusunda olumlu bir tutumu olduğu görülüyordu araştırmada ki bu önemli bir bulgu yani diğer dinlerin öğretilmesine öğretmenlerin iyi bakması ama birazcık derinine baktığınızda şunu görüyordunuz öğretmenlerin kafasında dinler arasında veya farklı inançlar arasında bir hiyerarşi var. ...yani İslam'ı en üste gören, diğer inanış biçimlerini daha aşağılarda gören... ...dolayısıyla kimi öğretmen için diğer dinlerin öğretilmesi aslında İslam'ın üstünlüğünü göstermek için e, bir istekti. Bu çok sorunlu tabii ki. Bu mevcut programla ilgili de veya ders kitapları ile ilgili de şunu söylemek istiyorum... ...aslında gelişme çok var. Yani 2007'den önceki programla bugünkü programı karşılaştırdığınızda gerçekten bir çaba var... E, dersi daha çoğulcu yapmak adına ama o işin özü maalesef çok değişmemiş durumda ve hep bir e, yani baktığınızda mesela dinimiz peygamberimiz kitabımız gibi ifadeler geçiyor o da aslında tek bir inanışa dayalı olduğunu Hı. gösteriyor ve e, mesela ateizm e, ya da e, hristiyanlık gibi e, farklı e, inanışlar daha sanki İslam'dan daha az değerli ee, ve yani bir daha gayri meşru olarak gösteriliyor hı hı. Esas sorun da buradan kaynaklanıyor Ve işte dediğim gibi bunları programlardan çıkarsak bile Öğretmenler bu tutuma sahipse Ders yine eğitim hakkını ihlal etmeye devam edecek Peki yani. bun, bunun için ne yapılmalı? Ee, Türkiye'nin iki seçeneği var aslında ee, Birincisi hani öğretmenleriyle programıyla ders kitaplarıyla Bu süreci bir bütün olarak ele alıp Gerçekten bunu bir din eğitimi değil de dinler hakkında eğitim olarak kurgulamak. Ee, ama bu süreçte de yine de bunun zorunlu olmaktan çıkarılması önemli. Çünkü bu nesnellik e, evet ben programı değiştirdim öğretmeni eğittim diye bir günde sağlanabilecek bir şey değil. Hı hı. Dolayısıyla yine de bunu seçmeli yapmak bir seçenek. Bir diğer seçenek de e, muafiyet mekanizmaları. Bu dersten şimdi e, sadece Musevi ve Hristiyan öğrenciler muaf olabiliyorlar. Şimdi bu da kendi içinde çelişkili bir durum. E, madem bu dinler hakkında bir ders, her dine eşit e, mesafede durduğunu iddia ediyoruz. E, Hı -hı. O zaman niye Musevilere ve Hristiyanlara hani, muaf olma hakkı tanınmış? Hı -hı. E, şimdi mahkemenin söylediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin muafiyet hakkını herkese tanımak ve hiçbir şekilde kişinin inancını açıklamaya zorlanmaması gerekiyor bu süreçte bunun da ötesinde e, o derse katılmayan öğrencilerin o ders esnasında alabileceği başka dersler olması lazım yani çünkü muaf öğrencinin durumunu siz benden çok daha iyi hani biliyorsunuz o sırada arkadaşları dersteyken o ders dışında okulda hani kendi başına ve ona sunulan hiçbir alternatif yok o sırada yani bu hem alt yapı kaynaklanıyor birazcık da. Peki e, bir şey soracağım. Bu öğrenciye olarak mı öğrenciye mi soruluyor bu soru yoksa ailesine mi eğer sorulursa sorulacak gibi düşünüyor. Asıl bence önemli olan burada o. Evet bu bizim de çok e, yıllardır dikkat çekmeye çalıştığımız bir konu ve sadece Türkiye değil aslında birçok ülke bu konuda bence sorun yaşıyor. Evet. Biz bunu nasıl tartışıyoruz bu din dersleri meselesini ya işte devlet çocuk için ne istiyor çocuğa ne vermeye çalışıyor ya da ailesi çocuk için ne istiyor. Hani ailesinin inancına göre çocuk derse giriyor veya girmiyor ama bu resimde gerçekten çocuk yok. Hı hı. Ee, bir şekilde bizim orada çocuğun da söz hakkı olacak bir hani özgürlük alanı e, açmamız gerekiyor ki bunun örnekleri aslında var. E, belli ülkelerde mesela belli bir yaştan itibaren bu dersi alıp almama kararını çocuk kendi başına verebiliyor. Hmm. Belli bir yaşa kadar ailesi bu kararı verirken daha sonra bu karar çocuğa devredilebiliyor. Bu mümkün. E, Türkiye'de de bu... ...açıdan düşünmekte fayda var. Çünkü ailesi tarafından çok böyle... Di, ...dine baskı edilen çocuklar var. Dince aileler... ...demek mi yani Çocuk hakları sözleşmesinde de bu madde var. Yani işte çocuk Hı -hı. kendi dinini seçme hakkında... ...şey falan Sahi. diye. ama hani... Ee, şöyle düşünebiliriz yani çocuk bir farklı bir dini seçmek isteyebilir fakat hani seçeceği dini tanıması gerekiyor hani bunu tanıyacak ortam olması gerekiyor yani bu gerçekten okulda işte mümkün olabilecek mi hani bu gerçekten çok önemli işte dedik seçmeli olsun falan filan diye ama hani verdiğin eğitimi ya da Öğretmenin bakış açısını, bakış açısını söyledik yani e, tamamıyla aslında hani öğretmenin anlatış biçimine falan da dayanıyor bu yani öğretmenlerden kaynaklanan bir sorunu seçmeli yaparak mı e, kaldırabiliriz sorunu yoksa yani ya da öğretmenlere yönelik bir şey yapılsa ben daha da iyi. kalıcı çözüm <gülüyor> olmaz mı? E, tabii ki bütün bu önlemlerin aslında bir arada alınması lazım e, bu konuda şeyde çok haklısın e, biraz yanlış bence son dönemde lanse edenler oldu bu ahim kararından sonra mesela başbakanın da demeçlerine baktığınızda hani ateistin bile din hakkında bilgi sahibi olması evet, lazım evet. dedi Hı -hı. ki aslında kimse buna itiraz etmiyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin veya bu konuda görüş bildiren, karar alan uluslararası insan hakları kurumlarının hiçbiri okullarda din öğretilmesini demiyor. Okullarda dinler hakkında bilgi verilebilir. Hatta okullarda dinler hakkında bilgi eğer eleştirel, çoğulcu ve tarafsız bir biçimde verilirse bu toplumdaki genel anlayışa ve karşılıklı saygıya da katkıda bulunur diyorlar. Dolayısıyla Hı -hı. mesela... Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği, Teşkilatı gibi kuruluşlar okullarda böyle bir ders olsun. Ama bu ders sadece dinler ve inançlar hakkında olsun. Hiçbir inancın ibadetlerini benimsetmeye çalışmasın diyorlar. Dolayısıyla Emre'nin söylediğine aslında yakın bir şey. Okullarda bu ders olabilir. Bu aslında çocuğu güçlendirici bir şey de olabilir. Kendisi bu kararları almaya başladığı noktada. O açıdan haklısın. Yani başbakanın da dinlediğimde hani işte yabancı ülkelere örnek verdi. Hani işte kiliseleri falan gidip geziyorlar dedi. Ama ben şeyi merak ediyorum burada. Hani o kiliseye gidip gezen öğrenciler hani e, kendileri mi seçti o dersi hani oraya gitmeyi yoksa zorunlu olarak mı götürülüyor? Yani bizim ülkemizde de e, bunu e, bu ikisini kıyasladığı zaman gerçekten fark var. Yani eğer ki ee, onlar isteyerek yani gittiyseler o ders kendileri seçip gittiyse bu, bu örneği vermesi bence çok aşırı e, komik. Yani bir kere zaten şey hani yurt dışında ülkeler de hani Avrupa'da dahil buna onlara da kendi hatalarını yapıyor olabilirler. Ee, Hı -hı. Başka bir ülke hata yapıyor diye dönüp Türkiye'nin de aynı hatayı tekrarlamasını meşrulaştırmak e, bence doğru değil. Ee, ve çok doğru söylediğinizde gerçekten o mekanizma nasıl işliyor? Mesela orada kiliseye, geziye gitmek değil. Ee, yani Hristiyan inancına sahip olmayan bir çocuk da bir ders kapsamında bir hani, kilise görmeye e, Hı -hı. gidebilir. Bu tamamen o dersin ne amaçladığıyla alakalı. Ee, ve Türkiye'de de baktığınızda bu ders aslında hep şeyle temellendirildi şu ana kadar. Niye kaldırmıyoruz bu dersi? Çünkü Türkiye'de din eğitimine bir talep var. Ve bunu hani o yüzden e, Milli Eğitim Bakanlığı bir türlü bu dersi sadece böyle dinlere tarafsız yaklaşan bir derse çeviremedi. E, ülkenin çoğunluğu hani sünni İslam inancını benimsemiş doğal olarak biz bunu anlatacağız dediler. E, ama şimdi seçmeli dersler var ve onlar gerçekten din eğitimi dersleri. Aslında çocuklar isterlerse. Tabii ki seçmeli derslerin de ne kadar hani öğrencilerin e, o konuda hani karar alma e, haklarını kullanabildikleri tartışmalı ama e, e, şu anda din eğitimi aslında sunuluyor e, seçmeli derslerle. Biliyorsunuz Kur'an hakkında, peygamber hakkında temel dini bilgiler diye ortaokullarda ve liselerde seçmeli dersler var. E bu seçmeli dersler varken artık din eğitimine bir hani talebi bir miktar karşılamış e, olmak gerekiyor ve tam da bu bize iyi bir fırsat sunuyor. Bu din kültürü ve ahlak bilgisi dersini gerçekten eee anlayışa hizmet edecek, saygıya hizmet edecek bir derse dönüştürmek için. Yani içeriğine hani baktığımız zaman da aslında hani tartışma konuları falan filan işte ayrılmış. Hani sınıf içerisinde tartışılsın işte bu konu, bu hani işlensin falan filan diye yani dediğinizde zaten yeteri kadar ayrılmışken neden artık hani hala zorunlu gibi falan diye neden hani devam ediyor gibi düşünülebilir. Ya işte bir daha az önce söylediğiniz şeyle örtüşüyor yani evde aileler işte çocuklarına işte bu e, hani böyle böyle hani anlatıyor. İşte bunu desteklemesi amacıyla dedi. işte okulda din dersini gönderiyor hani orada din dersine giriyor falan. İşte bu hani e, bütün aileler için örtüşmüyor olabilir hani e, beklenti o yönde olmayabilir işte o zaman bu da sıkıntı yaratabiliyor aileler içinde. E, başka ne yapalım? Ara Bir ara verelim. Evet. Bir müzik dinleyelim. <gülüyor> e, Amy McDonald'dan This is the Life şarkısından sonra birlikteyiz. Street tonight and the people they were dancing to the music vibe and the boys just the girls with the curls in the hair while they shout to men just sit way over there and the songs they get louder each one better than before and you're singing the songs thinking this is the life and you wake up in the morning and your head just the stars where you're gonna go where you're gonna go and where you're gonna, go? you gonna sleep tonight And you're singing the songs Thinking this is the life And you wake up in the morning And your headfirst was the size Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road Before, and you're waiting outside, Jim's front door But nobody's in, and nobody's home till four So you're sitting there with nothing to do Talking about Robert Riker and his Maudley crew And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight And you're singing a song, thinking this is the life And you wake up in the morning and you have to stress of stars Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight And you're singing the song, singing this is your life. And you wake up in the morning, and you hit it with the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sit tonight? Or where you gonna sit tonight? we're <perk> gonna go we're gonna go we're gonna sleep tonight and you're singing the songs and this is <ii> life and you wake up in the morning and your hip exercise you're gonna go we're gonna go we sleep tonight you songs and this is life you wake up in the morning gonna go gonna go gonna sleep tonight and you sing the songs and this is life and you wake up in the morning and you Where you gonna go, where you gonna go, gonna go? Konuşmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emi MacDonald'dan This is the Life'ı dinledik ve eğitim reformu girişiminden Işık Düzü'nle beraberiz. Konumuz e, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu mu yoksa e, <gülüyor> muaf olarak mı e, olması? E, Aradan önce birazcık konuştuk bu konu hakkında. Muaf olursa neler olması gerekiyor? Onun yerine başka bir, bir ders mi gelmesi gerekiyor? Ya da kimlere muaf olması gerekiyor gibi. Ee, şimdi aslında şu, başka bir sorumuzu saralım. Ee, bu ders eğer zorunlu tutulursa bu dersin neyi amaçlaması gerekiyor tam olarak? <gülüyor> Teşekkürler. Bu konuda ben Toledo ilkelerinden kopya çekeceğim yanıt verirken. Şimdi 2007'de yayınlanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın girişimiyle hazırlanan bir ilkeler kılavuzu var. Bu ilkeler işte tam bahsettiğimiz böyle gerçekten toplumda anlayışa, saygıya hizmet edecek bir dinler ve inançlar hakkında eğitim nasıl olmalı? Neye hizmet etmeli? Bununla ilgili şeylere yönlendirmelere yer veriyor. Mesela benim çok önemsediğim biri e, bu, şey, e, bu ders nelere hizmet edebilir, bu dersin kaz önerilen kazanımlarından biri. Mesela belirli inançlara atfedilen olumsuz kalıp yargıları fark etmesi öğrencinin ve bunları sorgular hale gelmesi. Bu mesela Türkiye'de e, eleştirel yaklaşım olmadığını çok hani düşündüğümüz bir e, yaklaşım ve bence hani eksikliği hissedilen önemli bir kazanım. İşte baktığınızda Hristiyanlığı misyonerlikle ilişkilendirmek. Yani bu kalıp yargılar çok yaygın aslında ve sadece din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde değil pek çok hani ders içeriğinde karşımıza çıkıyor. Bir diğer bu dersin hedefleyebileceği kazanım farklı dinler ve inanç sistemleriyle bunların içindeki çeşitlilik hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak öğrencinin mevcut programa baktığımızda mesela gerçekten İslam içinde çoğulculuk konusunda bir derece aşama kaydetmiş ama yine hani bahsettik o tek bir bakış açısını İslami bakış açısında koruyor mesela diğer dinlere diğer inanışlara gelince onların içindeki çeşitliliği yeterince vermiyor hatta hiç değinmiyor sanki Hristiyanlıkta tek bir hani yekpare bütünmüş kendi içinde bir çeşitlilik barındırmıyormuş gibi bir diğeri mesela öğrencilerin hani ...bireylerin belirli bir dine ya da inanca bağlı olma haklarına saygı göstermesini amaçlayabilir böyle bir hmm. ders ama bunun içinde sadece dinler ve inançlar değil aynı zamanda inançsızlığa da eşit değer hmm. verildiğini söylemek önemli... Böyle birçok kazanım var belki şununla sonlandırayım dinler ve inançlarla ilgili konuları insan hakları ve barış gibi daha geniş konularla ilişkilendirebilmesine katkıda bulunmak öğrencinin evet. bu da yine hedeflenebilecek fakat mevcut durumda bizim dersimizin çok yapmadığı bir kazanım. Ya aslında Hı. çok daha farklı bakış açılarına yönlendirmek hani amaçlanabilir. Yani Eşitlik en... için hem de. Evet evet. Kesinlikle. Aslında benim de aklıma böyle şöyle bir şey geldi. Onu da söyleyeyim. Mesela burada din dersini kimin hangi öğretmenin işlediğiyle alakalı da çok alakalandırdık bunu. Şöyle bir geri dönüşüm olabilir. Mesela din dersinden sonra bunun öğretmen gitmeyecek şekilde bu öğrencilerden geri dönüşüm yazısı gelebilir. Bunun üzerine... Öğretmen belki uyarılabilir gibi ya da nasıl dersi işlemesi gerektiği daha çok vurgulanabilir. Belki böyle de bir şey olabilir. Yani genel biraz... olarak öğrencilerin hmm. eğitimlerine ilişkin hani deneyimlerine kulak vermek önemli. Hmm. Bu sadece din kültürü ve ahlak bilgisiyle ilgili, Tabii. dersiyle hmm. ilgili değil. Bunu biz hiçbir alanda neredeyse yapmıyoruz. Yapıyoruz. E, bu çok önemli. Gerçekten sahada ne oluyor? Birebir okullarda bu ders nasıl işleniyor ya dair özellikle öğrencilerin gözünden bilgi toplamak çok önemli. Bir de öğretmenler demişken şey de çok düşünülebilecek bir seçenek. E, yani bu dersi sadece e, mevcut öğretmenlerin değil e, mesela felsefe öğretmenlerinin vermesi bu bahsettiğimiz hı hı. dinler hakkında, inançlar hakkında tarafsız bir eğitimin aslında içeriğine daha uyabilecek hı hı. bir yöntem. Evet bence de. Ee, o zaman bir bu sözlü programın da sonuna geldik. Ee, bu haftalık bu kadar. Eşik düzüne çok teşekkür ediyoruz evet, bu programımıza katıldığı için. Konumuzu tekrar söyleyelim son, son olarak. Ee, evet. ee, eğitimin eğitim <gülüyor> Girişimi reformu, e, eğitim reformu girişimi çok özür dilerim. Hep Reça bunu ederim. söylüyorum. Işık Tüzü'nle konuştuk. Din dersleri zorunlu olmalı mı, olmalı mı olmamalı mı diye. Bunlara e, çözümler getirdik neler olabilir diye. Onların çıkarttığı programlara baktık. E, ve bu haftalık da bu kadar. <gülüyor> Bize olumlu veya olumsuz görüşlerinizi bildirmek isterseniz... ...sözküçgünradyo.gmail.com adresinden...